Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey hellezina amanuttaqullah bal tahqqu nefsu ma qaddamat ligadiv wattakullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadakallahu alazim. Alemi erwah ta estü bi rabbikum khitabina kalu bara deyip bu aleme bu alemi şuhuda geldiği vakitte aynı sözlerine sadık konularak Allah'ı tevhid eden ve onun Resulü cümle peygamberlerin seyyidi iki cihana rahmetellil alemi olarak gönderilen Habib-i Uda şefih Ceza Mahbub-i Kibriya Muhammed aleyhi salatu vesselamın risalatini tasdik Hakk'ın cemnetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olan müminler en yüce nimet alimi erbahta allah Teala Hazretleri ele stüdyan düküm hitabına yani bensin Rabbiniz değil miyim ruhlar aleminde cümle ruhlar bu söze karşı kalüvela dediler sen bizim Rabbimizsin dediler fakat bu aleme gelince bu alemin alayışı birçok insanlara bu vermiş olduğu sözü unutturdu bu alemde Allah'a edenler Allah'a gönül verenler ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman bu sözleri üzerine yani alem ve erbahta Allah'a verdikleri sözlerine bu alemleri sözlerinde durdular ve sadık oldular. İşte bunlara Allahü Sübhane ve Teala Hazretleri bu zümreye mümin diyor ki Allah'ın da bir esması, mümin esmasıdır. Hem de esmasını vererek mümin diyor ve başımıza iman tacını, tacı kerameti koymuş, ve bize de yine hitâb-ı ile ya اَيُوَ amenu kitabı ile hitâb ediyor ki bundan büyük daha büyük bir şeref olamaz. Allah'ın muhatabı bulmuyorsun. Allah'ın karşısında ve Allah sana hitap ediyor. Sana sesleniyor. Seninle konuşuyor yani. Hatta namazda bile öyle. iş ve yok. Çünkü müminlerin miracıdır namaz. اِيَّا ve وَاِيَّا كَنَسْتَعِينُ Ya Rabbim biz sana ibadeleriz bu ibadeti yapmak için de senden yardım bekleriz. Yani huzuruna bizi almazsan biz bu ibadeti yapamayız. Bize kuvveti, kuvveti veren, hayır veren sensin ya Rabbi ki. Bu kuvveti veriyorsun gibi da ve bizi huzuruna kabul ediyorsun ki biz senin huzuruna gelip boyun büküyoruz sana karşı kıyamda, rükuda, secdede seni tesbih ediyoruz ve seninle konuşuyoruz. Allah'la konuşuyoruz ve kulluyor ki canı hak İyyake na'budu ve İyyake eğer sözünde sadıksa kul hakikaten bunu düşünebiliyorsa lebeyk kulum. Ne istiyorsun benden? Ağzın nedir diyor Cenab-ı Hakk. Nedir Çünkü namazda Allah ile kul arasında hiçbir perde yok, hiçbir hâil yok. Doğru doğru cenab-ı hakla görüşme ve konuşmadır. Bu hitap sana da bana oluyor namazın içerisinde. İşte mümin olduğumuz için bu nimete ermişiz. Ve Allah bize, ya'i ve lizzela aminu hitabıyla hitab edip, bizi yüceltmiş, yükseltmiş, Hitabı ı keramat ile bize ki, Allah bu alemde bize bu ile hitap ile hitab ettiği gibi, yarın yarın kıyamette gene aynı hitap ile hitap etsin ve Habibi Muhammed'in sancağı altına böyle hoş eylesin. İman denildiği vakitte, ben daima söylerim, Resulullah'ın ve Ceym-i Enbiya'nın, Taraf-ı izzette, yani Allah tarafından inanmaya dair getirilmiş olduğu maddelerdir. Allah'a inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, kıyamet gününe inanmak, hayırın ve şerrinin haktan geldiğine inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Bunu lisan-ı kaliple tasdik. Zaten en mühim bu altı şartın içerisinde hakkı tasdik etmek, bir de tabii hakla beraber resulü. Çünkü bir adam mücerret Allah'ı tasdiye gelse de resulü Kibriya'ya iman etmese o kimsenin imanı reddolunur. Çünkü Cenab-ı Allah Kitabı Kerim'inde ömen yutuyor yu resul fakat ata Allah'tır. Allah resulüne itaat Allah'a itaattir. Allah resulüne iman Allah'a imandır. Allah resulüne muhabbet etmek, sevmek peygamberi Allah'ı sevmektir. Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanettir. Peygamberleri işitmediyse, mücerred Allah'ın varlığını tasdik ettiyse katil gelir. Ama Resulü işitip de peygamberi tasdik etmeyen adamın imanı sahih olmaz. İstediği kadar Allah'a tasdik etsin. Çünkü peygamberler Allah'ın hüviyetidir bu alemde. Enbiya ile Evliya nuru vahittir. Evliya veçhullah Enbiya Zatullah'a işarettir. Onun için peygamberi tasdik etmemek Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in reddidir. Resulullah'a reddetmek Allah'a reddidir yani sallallahu aleyhi ve sellem. Geçiyoruz. Ama işitmemiş, duymamış Peygamberlerin geldiğini, bugün için küfür kapıları kapanmıştır. İnkar kapıları kapanmıştır. Bu radyoların icadı, keyiflerin keşfolulması Resulullah'ın nübüvvetinin dünyanın en ücra köşelerine kadar tebligat-ı şer'i etmektedir. Bir sırrı da budur. Ne vakit açarsan aç, nereden açarsan aç sıla diyor, mutlaka bir Kur'an sesi işitiyorsun, Bir ezan sesi işitiyorsun, Bir peygamberin hadisini işidiyorsun. Onun için bugün ben peygamberi işitmedim, Kur'an'ı duymadım, Hazreti Muhammed'in geldiğine haberim yok diyenler olamayacaktır. Bunların mazereti kabul edilmeyecektir yorumlu kıyamette. Ama hiç peygamberi işitmemiş. Avustralya'nın bilmem neresinde doğmuş gelmiş. Fakat düşünmüş diyor ki bu kendi kendine bu iş olamaz. Bu seba kendi kendine konulamaz. Bu art altıma böyle düşünemez. Bir insan meydana getirelemez yani bunu imkan var Bu kuvvet var diyor benim üstünde diyor. Bu adamın imanı sıhhattedir. Ve yövmün kıyamette zaten onlar bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfiyle cennete dahil olurlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minkir olan ve peygambere eziyet ve cefa eden Ve onun ailine, eshabına, evladına, ezvacına, eziyet, cefa ederler, halleri olur. Şimdi iman iman bir taştır insanın başında. Hiçbir kendine boş kalmaz. Kafasına ya tacı iman koyarlar ya efendim küfür külahını geçirirler adamın kafasına. Bize elhamdülillah iman düştü. Fakat bu imanı muhafaza etmek gayet de güçtür. Bak şimdi bir daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, bir hadis-i şeriflerinde, iman edin diyorsunuz sen şimdilik, ben de diyorum. Şimdi bu sıfatlar ne varsa bil ki imandasın. Çünkü sana senin imanda olup olmadığını tayin eden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Sözleriyle bunu ifşa etmiş ülema-i hazaratı, evliya-i kiram hazaratı da bize bunları tebliğ getirmişlerdi diyor ki bir adam Allah ve Peygamber'e inanın diye bu davada bulunsa, fakat mümin kardeşlerini sevmese, müminleri sevmese, bu adamın imanı cihatta değil. Tekrar ediyorum. İman ettim dedi, mümin kardeşlerini sevmedi. Onlara ihanete hazırlanıyor mümin kardeşlerine. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Çünkü birçok insanın gönlü kıyamette İman ile doludur. Mesela Suresi Bakalada Cenab-ı Allah bunu güneş gibi böyle beyan-beyan-beyan ediyor. Ve binen nasime yekûr âmin nabîllahi ve bil yevvel ahîri ve mahüm bir mümin. İnsanlardan bir tayfe vardır ki bunlar derler ki biz Allah'a inandık. Kıyamet gününde inandık derler ama onlar mümin değil Cenab-ı Hak celledir Hazretleri. halde. Anlıyorsun? İmanın şartlarından bir tanesi mümin kardeşlerini seveceksin. Kevhidi vakti bozmayacaksın. Allah'a, dine, imana, Peygamber'e, Peygamber'in ailesine, evladına, ezvacına, eshabına ihanet eden kişiler, bunlar tehlikeli kişilerdir. Her ne kadar ismi İslam ismi olsa, nüfus kaydında İslam kaydı olsa ve kendisi Sünneti bulunsa, yine imanları sıhhatta değildir. İkincisi. İmanın ikinci bölümü şu. Resulullah buyuruyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Mücerretmek iman sahiline olmaz. Bu iddia bu olmaz. Redd oldu. <gülüyor> sevmek nasıl olacak? Hak ve hukuka riayet. Din-i İslam'ı bikaye. Mümin kardeşlerini canınla, malınla, her şeyinden müdafaa. İffara karşı. ''Hat ve ayet, Küçüklere şafakat, büyüklere hürmet. İbadullah'a merhamet ve rahmet. Hatta iman sahibi olan bir mümin için söylüyorum bunu. Allahü Teala Hazretleri cenneti açsa, o kula desin ki, gel içeri geç dese, iman sahibi kimse kendi geçmez evvela. Diğerleri sokmaya çalışır içeriye. Farz et bir gemi batıyor. Evvela kendi canını kurtarmaya gayetmez. evvela ibadullaha eğer iman kalde indiyse, iman kalpte bir yer yaptıysa, yedi azasından imanın nuru, nuru zuhur'a geldiyse, gemiyi terk ettiniz evvela. Evvela garipleri, nakısları, acizleri çıkarır, sonra kendisi terk eder. Gene vatan müdafası, din müdafası, namus, iffet müdafası içinde böyle. Her şeyini fedaya hazır olacak. Çünkü senin la ilahe illallah demen, senin hürriyetine bağlıdır. Hür olmayan mektepler Cuma namazı kılmak bile sahih olmaz. İctiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine vuruyor. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanlı temale irmez. İmanın kemaliyeti Hazreti Fahri Resulat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyinden ziyade seveceksin. Evladından evladından, makamından, rütbenden, kasamdan kese her şeyinden ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceksin ki, imanımız kemale erecek. Kimin kemali imanı ilgilirse bu mükeye dahil olur. Fahri sallallahu aleyhi ve sellem'i de onu sevecektir. İşte abay ecdadımızın sır budur. Bütün Fethi Fütuhatları, üç kıtada Fethi Fütuhatları, Peygamberimiz'e olan muhabbetlerindendir, abay ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i olan hürmetlerinden, muhabbetlerinden Cenab-ı Allah, üç beldeye onlarına yapmış, hakim kılmıştır. Bu kavm-i böyle kıyamet güne kadar paydaya olacaktır. İmam nurunu kimse söndüremeyecek. Kafirler üfleyecekler söndürmek için iman nurunu ama söndüremeyecekler daha çok parlatacaklardır, parlayacaktır. Onlar söndürmek için üfleyecekler, halbuki iman nuru daha cihade parlayacaktır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın hileleri vardır. Allah, Hayr el -mâkerindir. Allah, Aleyhisselatü ve Tekadîs Hazretleri, Musa'yı Musa Firavun kucağında büyütmüştür. Firavun arıyor düşmanını katletmek için, Allah, Musa'yı Firavun'un kucağına gönderdi. Ve kendi kucağında büyüttü Musa'yı. Yani kendi düşmanını, <gülüyor> öldürmek için işte kendi düşmanımız insanınız duydunuz duyunuz, duayların geveye kısıkça enbiya'dan şuradan tarihten buna kralın haber almıştı kahinlerden Benim kahinlerin sözü doğru çıkar mı? O vakitler Resulullah'a kadar çıkardı neden? Çünkü iblisler, şeytanlar semaya çıkarlar. Allah'ın bazı bereketlere tebliğ ettiği şeyler işitilirler gelir kahinlere haber verirlerdi. Resulullah'ın zuhuru ile bu kesilmiştir. Şeytanlar semaya çıkamazlar. Onları rejim eder, Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre meraklar. Ve beni İsrail'den çocukları öldürdüyordu. Neden? Çünkü demişlerdi ki, beni İsrail'den bir çocuk gelecek, seni tahtından duyul edecek O da bir tedbir aldı ama takdiri bozamadı. Tedbir almasına tedbir aldı ama takdiri bozamadı. Çocukları keserdi, işte annesi malum çocuğu nehre bıraktı. Musa'yı kutunun içerisinde, tiravunun kucağına düştü. Çünkü Firavun o gün su çıkmıştı gezintiye, orada oturuyordu. Bak bir sandık geliyor, açtılar bir çocuk içerisinde aldılar ve barına bastı. Firavun dedi, benim aradığım çocuk kalba bu dedi Firavun, yani iblis şey yaptı ona ve şeyi verdi. Fakat Asiye Validemiz dedi ki, yok o çocuk masumdur dedi, bunu kendimize evlat edinelim dedi, faydasını görürüz dedi Asiye Valide Sonra efendim ben söyleyeyim, baba demiş. ''Bap, bap!'' demiş Hz. Musa Aleyhisselam. Yani bugün senin anlayacağın gibi. Firavun'u kucağına aldı, hoşuna gittik Bir muhabbet kaynadı Hz. Musa Aleyhisselam'a bir tokat attı Firavun'a. ''Gözlerine ateş çıktı dedi. Böyle doğan çocuk böyle tokat vuramaz dedi. ''Bu benim öldüreceğim ben.'' Onu, dedi. Bu sefer döndü. Asiye dedi ki ''Hayır, çocuktur o.'' dedi. ''Bir tabak altın getir, bir tabak ateş getir. Göreceksin ki ateşe saldıracak.'' dedi. Çocuk iyi, iyi kötü tefek edemezdi. Getirdiler, altına saldırmasın mı? Fakat Cebail el geldi enini vurdu Musa'nın ateşe. Ateşi tuttu ve diliyle yaladı. Onun için konuşurken biraz fesahatlı konuşamazdı Hazreti Musa. Dili yanmıştı küçükten, ateşle. Onun için kendisi peygamber olarak teravuna gönderildiği vakitte Ya Rabbi ehlimden bir vezir ver bana. Lisanımdan benim bu mukteyi de al diyor tekelermiş o ateşin tesiriyle ve ve barına bastı Firavun ve Firavu büyüdü ve Firavunu halak ededi. Yani Allah mekkerdir onu demek istiyorum. Hayır mahkumdır. Düşmanlar İslam dinine tecavüz ederler Cenab-ı Hak onlara bir hile hazırlar. Kendi kazıkları kuyuya kendileri şerler. Bu dini İslam ya kıyamete kadar bakidir ve daimdir. Buna saldırılar çok olmuştur şimdiye kadar. Fakat her saldıran kafasını taşa vurmuş dalga gibidir. Kayaya vurmuş dalga gibi, dağılmıştır bu Çünkü bu dinin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Oh. Yani bizim sahibimiz Allah'tır. Allah müminlerle, muttakilerle, muhsinlerle beraberdir. Daima doğrular sarsılır, fakat yıkılmaz. Biz kendimizi çekip çevirirsek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan yürürsek, Kur'an çizgisinden dışarı çıkmazsak mutlaka Yakın bir zamanda üzerimizdeki külfetleri atabiliriz ve yüceliriz, yükseliriz. Çünkü din İslam taraklığa mani değildir. Kim ki dinin İslam, taraklığa mani dedi kendi ahmaklığını söyledi ifade etti. Bütün beşeriyete son olarak gönderilmiştir. Bu dinin vaziyeti Allah azücel ve Tekaddes Hazretleridir. Allah kadar sen düşünebilir misin? Ben düşünebilir miyim? Bu din böyle bir aziz dindir. Fakat bizler Dini İslam'ı çok şeylere karıştırmışız, kendi görüşümüzü dini i İslam zannetmişiz. Bir takım zorluklar, müşküller çıkarmışız. Onun içince Resulullah Efendimiz mucizatıyla keşfetmiş, buyurmuşlar ki يَسِّرُوا وَلَا تُعَصِّرُوا ve وَلَا تُعَفِّيُوا Kadir şerifleriyle. Kolaylaştırınız, tekrar ediyorum. Kolay, kolaylaştırını zorlaştırmayınız, tefsirat verin, müjdeleyin, insanları nefret ettirmeyiniz demiş, din İslam'dan demiştir. Fakat bizden öyle değil. Bizler caniye geliriz, kovarız. Adam Ramazan'da caniye gelmiyor. bayram günü gelmiş. Kalbinde bir nur imal olması camiye gelmeyecek o. Bakıyorsun, Vaiz efendi, hoca efendi, efendim, senin ne işin var burada camide, Ramazan'da oruç tutmadın mı ne? Bu caiz değil. Bu çirkin bir söz. Allah evi herkese açıktır. Her vakit açıktır, her gün açıktır. Kim isterse gelebilir, nasibini buradan alabilir. Camiye gelen müminin kalbini çal, onu dini İslam'a bağla, yapmadıklarına, yani eskiden amali Salih güzel amelleri yapmadığına pişman olsun. Niye kötülük yaptım şimdiye kadar? Ağlasın ve dövünsün ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetlerinden ayır olsun. O da camiye gelmekle olacaktır. Hele yani bağ husus kadınlar hakkında, Müslümanlar çok geridir bu hususta. Camiye gelen kadını kovuyorlar. Yahu, beyinsiz adam kimse camide meydirlemez. Kadın camiye gelirse, şeriata mugayir harekette bulunursa, onun çıkıntısını düzeltebilirsin. Kadın çocukla daha çok irtibatı vardır. Evlat, anneden dinini öğrenir, ya. Yani iman nurunu anneden tadar. Babayla pek ihtilat yoktur çocuk. Onun için, erkeklerimiz cahil, İslam'dan bir haber. Kadınları camiden kovuyor sofular bizim. Çünkü cami onlara verilmiş. Topolu malları çünkü. Ahmak sofuların, kovuyor. Kadın bir yolsuzluk yaparsa ona hemşire, kardeşim, şöyle yap, şurada namaz kılın, öne geçme dersin. Tatlı sözler, acıyla işimiz yok acı sözlük konuşmakla. Hani malum insanımız bilirsiniz ya, bir Zahid, Abbasi halifelerden birine ağır ağır sözler söyledi. Acı acı sözler söyledi halifeye. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Ama nasıl acı sözler söyledi, zehir gibi sözler falan. Halife dinle onu isterse bir anda kahredebilirdi. Dinledi, dinledi, sonra vaiz geçti, sözün bitti muayiz efendim dedi, bitti, şimdi beni dinle dedi. Ben Firavundan kötü bir adam değilim. Sen de Musa'dan büyük bir nasih vaiz değilsin. Çünkü o, Allah'ın kerimullah peygamber o, sen peygamber değilsin. Ben de Firavundan kötü bir kafir değil, ben de Müslümanım. Allah, Musa Peygamberi Firavun'a gönderdiği vakitte, ya Musa, kardeşinle beraber git, Tatlı sözlerle, yumuşak kelamlarla onu Hakk'a davet ettiği emretmedi mi Kur'an'da? Sen Musa'dan büyük müsün dedi. Ben de Firavun'dan kötü bir kafir Ama şimdi müminler daima tatlı olacak. Mümin tatlı olur. Lisanı tatlı olur, sözü tatlı olur, özü tatlı olur, yüzü tatlı olur müminin. Daima hak ve gerçeğe doğru davet eden bir şey. İrşad eder, kenfil ettirmez, şüphe düşürmez ibadullahın. Onu daima Hakk'a doğru çeker ve çağırır. Zaten en büyük mertebede bu değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yarın yevmi kıyameti şefaat-i kübra verilir. İyi dinle. Resulullah buyur ki Cenab-ı Hakk'a karşı uzat diyorum dersi. Cenab-ı Hakk'a buyur ki o günün şiddet ve dehşetinle Ya Rabbi kalplerinde hazel tanesi kadar olan ibadullah'a ben şefi olayım. Allah şefaatini kabul eder. Peygamberimiz, yedi büyük şefaati vardır Peygamberimiz. Tekrar secde eder, Allahu Subhanehu ve Teala der ki, habib Muhammed kalır başını secdede. Ben sana söz verdim, sizin, senin şefaatin makbul, gün kabuldur bugün. Ne istiyorsun? Kalplerinden zerre miktarı, zerre zerre miktarı iman olay ve olayı, onun ağırdan kurtarayım, Allah ona müsaade eder. Ne anlıyorsun? Peygamberler beşeri kurtarmaya çalışıyorlar daima nârdan, bizimki ateşe doldurmaya çalışıyorlar. Görmedin, işitmedin mi Senyidenâ Ebâ Bekir-i Sıddî, duasını işitmedin mi? Diyor ki Ebâ Bekir-i allahın anh hazretleri, duasında ''Ya Rabbi, bu Ebâ Bekir kulunun vücudunu öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi beden doldur, oraya başka mümini koymayalım Rabbi'' diyor, duasında. <Gülüyor> Yine haydar Kerrar şah Velayet, vilayet, radıyallâhu Efendimiz hazretleri diyor ki, ''Ya Rasûlallah ben sıratın başında beklerim. Ümmetinden birini aratarlarsa onu çıkarır kendim yerine yerine.'' diyor. Yine bir veliyullah diyor ki, ''Ya Rabbi ne kadar bela, kaza, felâlık, ne kadar musibet varsa bana ver, ümmeti Muhammed'i koru.'' diyor. Kalkar olmuşlar. İşte bunlar âşk-ı sadıklar. Allah'a ile iman etmiş, imanı kemale girmiş kişilerdir. Yoksa bir ibadullah ve öyle geliyorsun, öyle gelini dip. Sonra kendi din zannet. Değil. Senin görüşün din değil. Senin masibin kadar anlamışsın da öğrenmişsin Ben de öyle, sen de öyle. Yani senin için benim için konuşmuyorum. Umumiyet açık söylüyorum. Din İslam'ın hakayıkını Allah Habib Muhammed'e bildirdi. Habib Muhammed de Habib Muhammed'e varis olan ulemaya, yani büyük velilere bildirdi. Sen ben kendi görüşümüzü söylüyoruz. Ne vakit Cenab-ı Allah sana o perleyi yırtacak, çağ gelecek, senin kalbine esrar ı ilahi hak edecek, ki o kalpte Allah ve Resulün muhabbetinden gayrı hiçbir muhabbet bulunmayacak. O vakit senin kalbine aks olur o, İlmullah. O vakit senin sözün, müştehitlerin sözü gibi olur. Karşına kimse duramaz senin hak ve hakikatte. Ümmi dahi olsa, Elif'i mertek zannetsen, senin karşına popa dahi duramaz. Tepedersin. En büyük alemi devirirsin karşında. Hak konuşmuyorsa eğer. Hak konuşan mesele yok. Zaten tevazu demek, hakkı kabul etmektir. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her şeyimizden ziyade sevmeyince imanımız kemale irmez. Resulullah bir gün sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu, bir zat mescide girdi. Habibi Hudaya şöyle bir hitapta bulundu. Ey Nebiler serveri, Ya Resulullah! Kıyamet ne vakit kopar dedi. Efendimiz namaza durdular. Bu soruya cevap vermedi, namaza durdu. Namazı kıldı, sonra döndü. Eshavu Vâ Sefâ'e mübarek cemalini, bir hak olan cemalini döndü. Eshavu Vâ Sefâ'e. Dedi, ''Eyne sâilû'' Sören nerede o zat? Kimdir o? o? O adam ayağa kalktı. Dedi, ''Ya Resulullah, ben sordum.'' Ne dedi? Bilen ki kıyamet ne vakit kopar. İyi dinle, çok mühim. Bazı bazı ilimler vardır ki o ilimlerin bilinmesi bilinmemesi bilinmesinden hayırlıdır. Onlar gayip ilimidir. Her kul kaldıramaz. Bazı Esra ilahiye hami olan Zebat kaldırır onu. Sen ben kaldıramayız. Mesela insan öleceğini bilse ne gün olduğunu, yakinen bilse yani. Arif de olmasa, alimi ahiretinin <gülüyor> olduğunu bilmese, çünkü marim ya birçok adam ölümden firar edip kaçıyor. Halbuki ölüm istenmez, ölüm anı geldiği vakitte ölüme koşmak lazımdır. Neden? E, Vuslat-ı cemâl vardır, yâlele vuslat vardır, Allah'a mülakat vardır yani, Allah'tan kaçacaksın yani? Hani söylemiştim bundan evvel. Halilullah gelmiş de, Azrail aleyhisselam dedi, Allah hakkın sana selamına ruhunu kabzedeceğim. İbrahim Halilullah şu cevap verdi, Azrail aleyhisselama, Allah'ım ben dostuyum, hiç insan sevdiğinin ruhunu kabzeder mi? Deyince Cenab-ı Hak da, Azrail'e şöyle vahyetti, söyle Halil'ime, insan sevdiğinden gelmekten kaçınır mı dedi. Binaenazalek, bu kafirler için hasret ve nedamet var. Ölümde kafirler için, münkirler için hasret ve nedamet var. Hakikaten onlar için korkunç bir şey. Fakat müminler için korku yok. Hiç. Çünkü daima Hayır bakıyor zaten. Bir vücudu, vücut gözden nihar olur. Onun için şehitler hakkında Allah ne diyor? وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ اَمَّاةِ بَالْاَحْيَٓا وَلَاكِ Ancak hay olduğunu şehit biliyor, Allah biliyor. Sen bilmiyorsun, gözünüz gözünü oluyor. Bunlar hay ve baki Kim ki, kim ki hatta yok oldu, o kimse hakkıyla bakıyor. oldu. Ve la te'budu illa Allah'a ilah en ahra la ilahe illa hu kul şey'in halikun illa vechhuhu lehu'l hukmu ve ileyhi turc'un ancak hakta hakta yok olanlar hak ve bakî olurlar çünkü hak kalacaktır nihayet. Her şey zail olacak. Allah onu çevirecektir bu âlemi. Bir evet. Birçok ilimler vardır ki onların bilinmemesi bilmekten daha hayırlıdır. İşte ölümülü bilme. Başına gelecek olan felaketi bilme. Daha şey insanı sefil olur. Halbuki ahiret alemine biz diyoruz ki, ve Enbiya diyor ki, ve Allah diyor ki, ahirette bir azap vardır, cennet vardır, cemal vardır, rıza vardır, cehennemin derekatı vardır diyor. Hiç aldırmıyor neden? Çünkü imanı karip değildir, yakın değildir ahirete. Tesir etmez. Ama dünya aleminde dar kurmuşlar, seni saat üstü atacaklar, gösteriyorlar. O adamın düşün halini yani. Her anda yüzünde bin defa ölür. Onun için bazı şeyleri bilmemesi hayırlıdır. Mesela birçok insan vardır ki onun başı vardır, üzerinde takkesi yoktur. Bazısının takkesi vardır, giyecek başı yok. Bazı adam bu havada yanmayak yürür, ayağı vardır, ayakkabısı yoktur. Bazısı da ayakkabı vardır, ayakkabı almaya kadir ayakları yoktur. Kiminin evi yok, kiminin damı yok, kiminin tası var, çorbası yok. Kiminin aklı var, tevhiki yoktur. Temizsin İslam kaydında kaydı varken kendi İslam'dan hariç haberi yok. Onun için haline şükreyle. Ve mümin kardeşlerin hak ve hukuna tecavüz etme, onları sev, vahdeti bozma, tevhidi parçalamaya kalkma. Nihayette çok pişman olacaksın. Hem dünyada hem ahirette. Allah ilan etmiştir. Diyor ki Cenab-ı Hak dinle, iyi dinle. Buradan girip buradan çıkmasın. Allah diyor ki Celle Celaluhu Hazretleri, beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, Tevhidi bozarlarsa, birbirlerine hasım ve düşman olurlarsa beni tanımayanları onların başına getiririm, diyor sonra. Tekrar ediyor bir de anlayamadık galiba, kavrayamadık. Allahlardan kork. Allahsız kişide ne merhamet ne şafakat vardır. Adamın gözünü çıkarıp bakar böyle, nasıl oldu diye, diğer gözünü de çıkarıp bakar, burnunu kulağını keser yani. Müminin en kötüsü çeker adamı vuru öldürür, böyle eziyet cefa etmez. Allah'tır böyledir. Dikkat buyur. Onun için bak diliyorum, deka ediyorum. Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa onların başına beni tanımayanları getiririm diyor Cenab-ı Allah Celle ve Teâlâ Hazretleri. Onun için yol karayken beline ibadet kemerini bağla. Başından taci imanı düşürme. Lisanını tevhid ile süsle. Yüzünü salat ile, eseri secde bulunsun onununda. Kalbim temiz Vücudum, sevinciye dolaşma! Rabbine ibadet kıl! Muti ol ki Allah seni âlâ kılar! İşte bak ne diyor Kur'an'da yine? Ve entümül âlem in güzün mümin. İmanınızı kemale girdirseniz, sizi bu âlemde âli kıldım gibi hem ahiret hem dünyada âli kılarım. Büyükseltine mücaddemir Cenab-ı Allah. Geçiyoruz. Peygamberimiz sordu o zaten. Dedi ki, Ey Arabi kardeş! Bana kıyameti soruyorsun. Kıyameti niye soruyorsun? Ben de sana soruyorum şimdi, şey söylüyorum. Kıyameti niye soruyorsun? Kıyametin vaktini öğrenip ne yapacaksın? Bu emri mühimdir, olacaktır. Ama sen kıyamet günü için ne hazırladın? Efendi, ben bilmem kaç bin liraya bir kabir aldım. Etrafında güzel şüslüttüm, yaptırdım filan, Üstüne çiçekler ektirdim, hazırladın. Peki, kabir hazırladın mı? Kabire hazırlandın mı? Ah baklıyı bırak. Seni bir çukura koyarlar amelin salih olan. Ben nice mamur kabirler gördüm ki altından peryağı difikan ediyordu. Beni kurtaran yok mu azabı ı ilah eden diye ağlıyordu içerisinde. Derdine çare bulamamıştı. Çaresiz dertlere düşmüş. Kalbi yaralanmış, merhemi yok. Milyonları çalmış, bırakmış, toplamış, arkasından yemişler, kendine bir facia okumamışlar. Azaba düşer olmuş. Ahmak! Çaldı, çırptı, doldurdu. Yemeden gitti. Zaten yiyemeyen insan, dünyada en haris hayvan karıncadır. Toplar, toplar, toplar, yemeden gider hârede. Bazı karınca ameli insanlar vardır. Çalar, çırpar, toplar, eder, kendi yemeden gider. Başkaları yer, arkasından bir fâdî da kurmazlar kendisine. Bir rahmeten yâretmezler. Yemezdi herif bir yiyelim şunun parasını derler arkasından. Bilmem, bunları size söylüyoruz. Düşünürseniz göreceksiniz bunları. Duydunuz ve gördünüz yani. Görülen şeyleri tekrar ediyoruz ki hatırlayalım, unutmayalım diye. Onun için söylüyorum yani. Hepiniz gördünüz, biliyorsunuz. Nice azizler akşamdan sabaha lüzülü var. Nice akşamdan sıhhat adam yattı, sabaha lüzülüyle çıktı. Sabah hastaydı, akşam iyi oldu. Sabaha fakir idi, akşam üzere zengin oldu. Akşam zengindi paralarını saydı, her sabah sabahınkı dön parası yok, muzlus olmuş. Ateş gelmiş, hepsini almış götürmüş. Daha sayayım mı yani? Ne yapacaksın kıy kıyamet gününü öğrenip de? Sen de öyle ölüm günleri ne? ölüm için ne hazırladın, kıyamet günü için ne hazırladın dedi Peygamberimiz. Yani kıyamet namut kopacak. O aman efendim bir müjde verdi, ben size o müjdeyi vereceğim şimdik. Onun için bunu anlatıyorum. O Arabi dedi ki, Ya Resulallah benim böyle uzun uzun namazım ve salatım ve orucum yok, beş vakit namaz kılarım. Sen de bir ay oruç tutarım. Ama bir şeyim var. Mühim bir iş var nedir? Allah ve seni çok severim Ya Resulallah, dedi. İyi dinle. Demek ki imanı kevale girmiş Hazret. Ya Resulallah benim uzun uzun namazlarım yok dedi. Beş vakit namaz kılarım Allah'ına emri kadar. Senede bir ay oruç diyorum namazanda. İşte imtikat veriyorum eğer para geçerse. Hac yaptım ömrümde bir defa. Ama ben Allah'ı ve seni çok severim. Allah'ça bu malumdur. Cenab-ı Hak senin kalbine bunu vahir edin Yani seni çok vakit Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabiye müjde verdi. Ben de sana müjde veriyorum. Ey Arabi, müjde olsun, kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Kim kimi severse, o onunla beraber olur. Bu bir müjdeli sözdür, altında büyük de bir tehdit vardır ha. Onu unutma sakın ha. Resulü sevenler Resul'le, Firavun'u sevenler Firavun'la Firavun olurlar. Ali'yi sevenler Ali ile Yezil sevenler Yezil'le beraber olurlar. Kim kimi severse, o onunla haşr olur. Acaba anlatabildin mi? Onun Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Arabi, kişi sevdiğiyle beraberdir, sen de benimle berabersin. Madem ki imanını kema edin, beni her şeyden ziyade seviyorsun, benimle berabersin. Eshab-ı kiram diyor ki o gün kadar memnun olduğumuz bir gün olmadı. Bizim için o gün bayram oluruyor. Çünkü hepimizin kalbinde bir şüphe vardı. Peygamberimiz Allah'ın mahburu. Onun makamı ahirette yüksek olup, biz ondan düğün mevkiye kalırdık. Yetişemeyiz, ayrı oluruz diye düşünüyorduk. Anladı ki işliyor muhabbetle, aşkla ve ile İmanını kemale girdir. Efendim, şimdi bunun da bir ilacını söyleyelim sonraki ders geçeceğim. Efendim, e, bir adam bir adamı zorla nasıl sevebilir? Çok mühim mesele. Çünkü kalbin meyletmesi insanın, kalbin meyletmesi insanın irade-i cüzriyesinde değildir. O irade-i dedir. Hani sormuşlar şeye, Mecnun'a demişler ki, Ey Mecnun, bu Leyla'yı sen seviyorsun ama bu Leyla kara kuru, karga gibi bir kız. Bir sene daha pahalüzet indir. Şimdi ahu gözüsünü, serbe oyusuna bulalım bulunmuşlar. Demiş ki, yahu geleyim benim gözünden görün, insaf edin. Benim gözünden görün sizi Leyla'yı. Hatta Leyla'nın köyüne vardığı vakıtta Leyla'nın köydeki olan köpeklerin gözleme ayakları öpmüş Mecnun. Demişler ki, bu hayvan necis değil mi? Necis ama, necis ama benim Leyla'ımı gördü, benim Leyla'nın bastığı yerlere bastı demiş. Sen Kabe'ye, Bekki'ye gittin, geldin ama hiç bunları düşünmedi. Resulullah'ın bastığı yerlere yüzünü. Düşündün mü? Resulullah'ın bastığı araziyi gözüyle sürme diye çektin mi? Kalbi bir deva değil mi? Hz. Fahri Risale burada dolaştı, burada yeri içti, burada kalktı, burada gaza etti diye. He? Var böyle bir şey. Varsa ne mutlu. Yoksa yazık. Deve hacı olmaz gitmek ile Mekke'ye, eşek devriş olmaz taşiklülü tekiye. Uyan! Bi' inayetillah uyan, bir izzetillah uyan, bi' iznillah uyan. Gaflat yukuzun terkeyle. Gencim, kuvvetliyim, malım, param var, efendim, kasam var, kesem var, rütbem var diye düşünme sakın ha. Hemen bir an evvel, tövbe istiğfar, Allah yoluna rujlu ile. Allah için hazır ol. Yakın bir zamanda bizi buradan toplarlar, amel sandığı olan kabre bizi kilitlerler. Yakın bir zamanda. baldan, büyükten, evlatten, ayağından duyuruluruz, yutururlar. Sonra oradan sonra tekrar bizi çıkarırlar. Alemi, alemi bakiye, hesaplar görülür. Müminler felaha necata girerler. Salihler cennete, mutlakiler ateşten kurtulur. Aşıkı sadıklar didara varır. Kafirler cehenneme, münafıklar cehennemin eserci safiline girer. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalmaz. Elleri bukaya, başlarına lal takılır. Dinciler vurulur, Yüzüne cehenneme sürülür. Bu alemden sonra iki, iki, iki, büyük, iki büyük makam vardır, iki büyük büyük bir müessese. Birisi Hakk'ın cenneti ve diları, bir Hakk'ın cehennemi ve hali vardır. Hangisine gitmek istiyorsun? Hz. Muhammed sana bir yol çizmiş, ona İslam yolu derler, o yoldan yürürsen Allah'a, cennete, cemale, rizaye, idvana hakka bağlı olacaksın. Masanı zat olacaksın. O yolu terk edersen, garka gidiyorsun, halaka gidiyorsun, cehenneme gidiyorsun. İki yol gösterdik. Beş kurşun ben patinin mazaratını düşünen insansın. Düşünmezsen zaten akıllı saymam seni. Düşün sana ebedi hayatı. Ebedi hayatı sanatları veriyorum. Muhakkak başımıza gelecek. Ölüm mümkün olan yok. Buraya bizi getiren götürecek. Bizi buraya sormadan getiren buradan bizi sormadan götürecek. İntihar verilir misin? Yok. Hani padişahlar, paşalar, firavunlar, peygamberler, salihler. Hem salihle gitmişler. Hem büyük, efendime söyleyeyim, enbiya gitmiş, şüheda gitmiş, sıddıklar gitmişler. Hem de kafirler, zalimler gitmişler. Hiç kimseye bagi kalmadı bu bu alem. Bu camiye geldin, oturdun ve çıkıp gidiyorsun. Onun gibi yani. Bu dünyada 60 sene oturacaksın, 80 sene, bilemedin 100 sene oturacaksın. <gülüyor> sonra gideceksin. bitiyor bu. Ne hazırlayacaksın, <gülüyor> ne hazırladın? Allah ve Resulünün Selam. Onu sevmek için de kalbin meyli lazım. Öğret sünneti Resulullah'a, peygamberimizin en ufak sünnetinden, içtimai, tervi sünnetlerinden riayetiyle. Resulullah'ın ismini işittiğim vakitte, onun evladının, ahlı beytinin isimleri isimlerini işittiğim vakitte onlara salat oku. O vakit onların muhabbetini celbedersin. Efendim bir kere okudum olmaz. Ya Dünya Menfaat için 100 defa bir kapıya gitmişindir, 100 defa bir kapıya gitmiş, kapı çalmışındır yani. Dünya Menfaat için sen vurursun 100 yere, hak için hiç koymasın 100 yere. Bir sefer de olmaz belki, ama vur. Kapıdan boş kapıdan boşlar mı yeceksin? Resulullah as. Her akşam selam Selam oku, bir akşam Aa. cemalini göreceksin. Gel benim ümmetim diye sana. Bu iltifada dair olacaksın. Müskelerin hall ve olacak. Bir hapla hemen ye olmaz adam. Birkaç hap al bakalım. Düzelt kendini biraz. Çevir çek çevir. Bırak fuhşiyatı. Ondan hiçbir lezzet yoktur. Akşam iç kişenin, ağzı çirişlenir. Ağzının tadı bozulur. Bir güzel hanım görürsün, aslında altında ejderha bulunuyordur altında yani. Ejderha sana bir hastalık zerk eder, kedin çektiğin gibi torunun, çoluğun, çocuğun çeker. Söylüyorum, kural oynuyorsun, muhatabını imha etmek için. Yeterli imha olacaksın, çoluğun, çocuğun sürünecek sonra. İffet ırızları sokağa çıkacak. Bunların hiçbirine hayır yok. Seni rahmete, felaha, saadete, selaha çağırıyoruz. Allah Resulü çağırıyor, Allah çağırıyor. Bırak böyle şeyleri, kötü şeyleri. Meşgul olma böyle şeylere. Elmi, dilini, belini, muhafaza eğre. Lisanını tevhide alıştır ve Cenab-ı Hakk'a vücudundan secde ettiği ki canla azı olsun. Vallaha üyeti ilâlu aleyhissalâme Şu müjdeyi de vereyim size. Benim ben bugüne kadar böyle yaptım. Allah affeder mi? Allah affeder mi? kelimesini kaldır. Allah afirdür, kerimdir. Allah de yalnız. Allah diye mahrum kalmaz. Ama bir daha yapma. Bir daha yapmamak üzere. Terkeyle. Allah'a kasem ederim ki, Cenab-ı Hak, yani denizlerin dalgasının damlası kadar, zerre, şey zerreleri kadar, havanın zerratı kadar günahın olsa Allah'a rücu esen Cenab-ı Hak seni affedecidir. Affeder Allah Sübhane ve Teala Hazretleri. Dilersin, affeder. Ee, bazen ondan da bırakmaz. Daha işi yere götürürsen eğer, hakla arayı pazarlığı yaparsan, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ne kadar günahı vardı bunun. Bilmediğinden değil, sana duyurmak için, bana duyurmak için. Merak eden sorar ne kadar günah vardır? Bunu ya yap, pişko da günah var. O günahlarını affettin, o kadar sevap verdim, değiştirdim. Çünkü Lübbedullah'sa ya Rabbi hesabına Allah Kur'an'da söylüyor. Ben bazen seyyiat-i hasenata ted dil ederim. Yani suçlular suçlarını bilir. Bana rücu ederlerse günahlarını affettiğin gibi günahlarını sevaba kalıveririm diyor, çeviririm diyor Allahu Teala Hazretleri. İbadallah. Hava çok soğuktur. Bunu söylemeye hacet yoktur sen de tadıyorsun ben de tadıyorum havarınızı oğlum. Mahallelerinize araştırınız. Yoklar evlerini bulun, yok evlerini bulunuz. Yetimlerin, yoksulların kapılarını, odunu olmayan odun götürünüz. Cehennemden odununu eksik etmiş olursun güdülücemeğe. Nice çıplak ayaklı var. Onlara ayakkabı ve çorap giydiriniz. Topladığın hepsi burada kalacak. Bir soleklerim senden bağrabe gidecektir kader. Birçok Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği günlerdir bunlar. Bunları bunları fırsat ganimet biliniz. Muhakkak surette, kısım akrabalarınızdan fakirler, komşularınızda olan fakirlere ve yetimleri gözetiniz. Onlara ayakkabı, çorap, sırtı olup da paltosu olmayanlara palto alıverin. Bir şey lazım gelmez, paran bitmez, korkma. Şeytan seni korkutur, fakir zarurette paran bilecekler, bitmez. Allah sana ağaç satı, vücut afiyeti verir. Mükafatını görürsün. Sen yetim olarak büyümedin, belki senin evinde soba çok sıcak, ya kalı leferin gayet de yerinde. Birçok müminler var ki evlerinde yıkacak odunları ateşlere yoktur. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Bu akşam onların, onların mevkinde, onların anlamak istiyorsan mevkilerini evine git, pencereye aç biraz otur. Hemen nezih olacaksın. Allah onları hissediyor başka. Ona bir sözümüz yok. Bir akşam aç yak bak açların haline bak Çok adam açtan uyuyamıyor bir gece. Birçoktan münkir var. Kadınlarını şişirmişler, midelerinde hazmetleremiyorlar sabaha kadar. Allah'a heşim bunlar bir şey vermiyorlar, Allah'a tanımıyorlar, küfürlerinde devam ediyor. Ama böyle devam etmeyecek, yarın öbür gün rüyadan yanacaklar, rüyadan kalkacaklar. Yani.